Resail'in Nura işaret eden ikinci ayet, "Festakim kema ümir't". Ayeti meşhuresidir ki, şeyyebetni Sûre-i hadisinin vüruduna sebep olmuş. "İstakim kema ümir'tenin" işareti 8. lem'ada tafsilen beyan edildiği gibi, Sûre-i Hûd'ta "Feminhum şakîyüm ve sâ'id" ile ahkirihi ayetinin iki kuvvetli işaret veren sayfesinin mukabilindeki gayet meşhur bir ayetidir.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 bu beyanatı metiye Said'e ait değildir. Belki Kur'an'ın bir tilmizini, bir hadimini Said radıyallahu anh lisanı ile ve hali ile tarif eder. Ta hizmetine itimat edilsin. Ve hangi ilimden olursa olsun sorulan her suale karşı cevabı sabap vermekle ispat ettiği aynı tarihe tam tamına tevafukla remzen Risale-i Nur'un istikametine bir işarettir. Üçüncü ayeti meşhure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 Kur'an'ın parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'a bakıyor ve en evvel nazil olan sure Alak'ta اَنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَٓا ayeti gibi manasıyla ve makamı ile ifade ediyor ki 1344'te nev-i insan içinde Firavunane emsalsiz bir tuğyan, bir inkar çıkacak. "Valladine cahedu Fina ayeti ise o tuğyana karşı mücahede edenleri sena ediyor.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 1294 eder ki Risale'tün Nur müellifinin besmeleyi hayatıdır ve tarihi veladetinin birinci senesidir. Eğer şeddeli lam iki lam ve nun bir sayılısa o vakit 1324'te hürriyetin ilanı hengamında mücahide-i maneviye ile tezahür eden Risale-i Nur müellifinin görünmesi tarihidir. Dördüncü ayet meşhure. meşhure "Velakad ke seb'an minel mesan" ayetidir. Şu cümle, Kur'an-ı Azimüşşan'ı ve Fatiha suresini müsenna senası ile ifade ettiği gibi, Kur'an'ın müsenna vasfına layık bir bürhanı ve altı erkanı imaniye ile beraber hakikat İslamiyet olan yedi esası, Kur'an'ın seb'a-yı meşhuresini parlak bir surette ispat eden ve seb'al-methanî nuruna mazhar bir aynesi olan Risale-i Nura cifirce dahi işaret eder. Çünkü,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 اَوَ e, مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ bir. Bu ayetin remzi latiftir. Çünkü hem kuvvetli münasebeti i maneviye ile, hem cifirle efrad-ı kesiresi içinde hususi bir surette risale-in nur ve müellifine bakıyor. Şöyle ki, meyten kelimesi, tenvin, nun sayılmak cihetiyle beş yüz ederek, Said Nursi adedi olan beş yüze tevafukla işaret ediyor ki, Said Nursi dahi meyit hükmünde idi. Riasletin nur ile ihya edildi, onunla hayat buldu. Evet, evamen kane meyten pe ahiyeinahu vajyal nalehu nur endeki iki tenvin nundurlar. 1334 eder ki.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 bu ayet müteaddit ve çok tabakalarından bir işarî tabakadan hem Risaletü'n-Nûr'a hem müellifine hem bu 14. asrın iptidasına, hem ibtidasındaki Risaletü'n-Nûr'un mebdeğine remzen belki işareten belki delaleten bakar. Ev men kâne ayetinin tetinmesi. Ev men kâne meyten, meyten fa ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûran bihi fin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 o dehşetli yüzün altında ehli imana çok ünsiyetli, sürurlu, nurlu bir hakikat keşfedip ispat etmiş ve mevtalut hayatı faniyede boğulan ehli ilhada karşı bakiyane hayat-ı muvakkat bir mevt-i zahiriyle galibane mukabele eder. Kememmethu sırrına mazhar olan ehli ilhat gayri meşru müstehliyatının ibahesiyle süslendirmesine mukabil Risale-i Nur mevti o aldatıcı fani hayata karşı çıkarıp lezzet ve zinetini zîrüzeber eder. Veder ve ispat eder ki mevt ehli dalalet için idamı ı ebedidir ve o dehşetli daracından kurtaran ve mevti mübarek bir terhiz tezkeresini çeviren yalnız Kur'an ve imandır. İşte bunun içindir ki bu hakikatı muazzamayı mevtiye Risale-i Nur'da gayet mühim ve geniş bir mevki almış hatta ekser hücumunda mevti elinde tutup ehli daraletin başına vurur aklını başına getirmeye çalışır. İkincisi ehli tarikatın ve bilhassa nakşilerin dört esasından biri ve en müessiri olan rabıtay mevt eski sayide yeni sayide radıyallahu an çevirmiş ve daima hareket-i fikriye de yeni sayide yoldaş olmuş. Başta ihtiyarlar risalesi olarak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 ve Cefirce onun ismi meyyit adedine tam tevafukla hususi işarete mazhar bir masadak Sayidün Nursî'dir. Sabrinin sadakatinin bir kerametidir. Ben namazdan sonra bu tetimmiyi yazarken Sıddık Süleyman'ın halefi Emin Sabrinin "Evamen kane meyten" ayetine dair parçayı aldığını ve Ramazan'ın fezinden onun izahı gibi nurlar istediğini gördüm. Ne yazdığımı Emine gösterdim. Hayretle dedi: bu hem Sabri'nin, hem Risale-i Nur'un bir kerametidir. Bu ayetteki esrarlığı müvazene-i Kur'aniyeyi düşünürken, Sûre-i Hud'daki فَاَمَّ الَّذ۪ينَ شَكُوا فَقْرَسَنَا Karsı وَاَمَّ الَّذ۪ينَ سُعِدُوا deki müvazene hatıra geldi ve bildirdi ki, nasıl ki bu ikinci ayet ve birinci fıkra, Risale-i Nur'un mesleğine, şakirtlerine tam tamına, manen ve cifirce bakıyor, öyle de, فَاَمَّ الَّذ۪ينَ fîn Nâri النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا ve şehîkun ayeti dahi, Risale-i Nur'un muarızlarına ve düşmanlarına ve onların cereyanlarının mebdeine ve faaliyet devresine ve müntehasına cifir ile, tevafuk ile işaret eder. Şöyle ki, يُرِيدُونَ لِيُتْبِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ gibi ayetlerin bahsinde, birinci şuada, 7-8 âyatın ehemmiyetle gösterdikleri 1316 ve 7 tarihi ki, Kur'an'a karşı olan suikastin mebdeidir. فَاَمَّا لَّذ۪ينَ الشَّقُوا cifirce aynı tarihi gösteriyor. Eğer şeddeli mim, iki mim sayılsa, 1357. Eğer şeddeli lam iki lam sayılsa 1347 ki bu asrın tarih faaliyet tarihidir. Her iki şeddeli ikişer sayılsa 1387 ki la ya alimul kaybe illallah dehşetli bir cereyanın müntehası tarihi olmak ihtimali var. Fefinler ilehum fiha zefirun ve shehi ise 1361 eğer fefinlerideki okunmayan y sayılmazsa 1351 tarihini eğer şeddeli nun asıl itibariyle bir lam, bir nun sayılsa yine 1331 tarihini ve Harbi Umumi afetinin Feryadu Fizar içindeki yangınını göstererek cehennem ateşinde zefir ve şehik eden ehli şekavetin azabını haber verip ehli imanı fitnelere düşülen şakilerin hem dünyada hem ahirette cezalarına işaret eder. Aynen öyle de bu asrada zahiren bakan esrarlı olan sure-i ve sema-i zat-ı buruc'tan şu ayetin: İnnellezîne fetenul mü'minîne vel mü'minâti lem yetûbû felehum adâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk ifadesi gibi hem İstanbul'un iki harik-i kebiri hem harbi umûmiyenin dehşetli yangınını cehennem azabı gibi o fitnenin bir cezasıdır diye işaret eder. El hasıl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 Münasebeti maneviyeye göre cifrî ve ebcedi bir tevafukla o münasebeti teyiden ve ona binaen hususi ona bakar demektir. Altıncı ayet, Sûre-i Hadid'te, Vayc Allekum Nûren Têmişûnebîhi yani karanlıklar içinde size bir nur ihsan edeceğim ki o nur ile doğru yolu bulup onda gidesiniz. Lillahilhamd Risale-i Nur bu kutsi ve külli manasının parlak bir ferdi olduğu gibi, Nuren'deki tenvin nun sayılmak cihetiyle, 1318 adediyle, Resailin Nur müellifi tedristen, te'lif vazifesine ve mücahidane seyahata başladığı zamanın, beş sene evvelki zamanına ve çok ayetlerin işaret ettikleri, 1316 tarihindeki mühim bir inkılab fikriden, iki sene sonraki zamana tevafuk eder ki, o zaman İstihzarat-ı Nuriye'ye başladığı aynı tarihtir. İşte şu Nurlu ayet hem manaca hem cifirce tevafuku ise umum vücuhu aynı şuur olan Kur'an-ı mucizül elbette ittifakî ve tesadüfi olamaz. 7. ayet ve yuhaqqullahu'l hakka bi kelimatihi. Şu ayetin meşhurenin külli manasının bu zamanda zahir bir masadaki risale Nur olduğu gibi Lafzullah'taki şeddeli lam bir lam ve bi kelimatihi'deki melfuz ya sayılmak şartıyla 998 adediyle Risaletün Nur'un 998 adedine tam tamına tevafukla münasebet-i maneviyeye binaen remzen ona bakar. Ve bu remzi latifleştiren ve kuvvet veren münasebetlerin birisi şudur ki Risaletün Nur'un eczaları sözler namı ile iştihar etmişler. Sözler ise Arapça kelimattır ve o kelimat ile Kur'an'ın hakayıkını o derece mahzı hak ve aynı hakikat olduğunu ispat etmiş ki bu zamanın dinsiz felsefalarını tam susturuyor. 8. ayet Kul inneni hedani rabbi ila sıratim müstakîmdir. Şu ayet-i meşhure külli manasının bu asırda muvafık ve münasip bir ferdi risaletin nur olduğu gibi cifirle sıratım müstakîm kelimesi Sırat'ın belki tenvin nun sayılmak cihetiyle Risale'tin Nur adedi olan 998'e yine iki sırlı fark ile baktığı gibi haşiye yani mertebesine işaret için iki fark var. Risale-i Nur vahi değil ilham ve istihraçtır. Hedani Rabbi ila sırat'ın müstakim cümlesinin makamı ebcedisiyle 1316 ederek Risale-i Nur müellifinin tedrisiyle İstihzarat-ı Nuriye'de bulunduğu en hararetli tarihi olan 1316 adetine tam tamına tevafuk eder. 9. ayet hem El Bakara Suresi'nde hem Lukman Suresi'nde "Fekad istemsake bil cümlesidir. Yani Allah'a iman eden hiç kopmayacak bir zincire nuraniye yapışır, temessük eder. Risale-i Nur ise imana billahın Kur'anî burhanlarından bu zamanda en nuranisi ve en kuvvetlisi olduğu tahakkuk ettiğinden bu bil-urvetil-vüska külliyetinde hususi dahil olduğuna teyiden makamı cifrisi 1347 ederek Risale-i Nur intişarının fevkalade parlaması tarihine tam tamına tevafukla bakar ve bu 14. asırda Kur'an'ın icazı manevisinden neş'et eden bir urvetül vüska ve zulümattan nura çıkaracak bir vesile-i nuraniye risalen nur olduğunu remzen bildirir. 10. ayet: "Yütil hikmete men yeşa", 11. ayet: "Ve yuallimuhumül kitabe vel hikmete ve yuzekkihim", 12. ayet: "Ve yuzekkîkum ve yuallimukumül kitabe vel hikmete. ayetleridir. Meali icmalileri der ki: Kur'an, hikmeti i size bildiriyor. Sizi manevi kirlerden temizlendiriyor. Bu üç ayetin külli ve umumi manalarında, Risale-i Nur, kasti bir surette dahil olduğuna, iki kuvvetli emare var. Birisi şudur ki, Risale-i Nur'un müstesna bir hassası, ismi hakem ve hakimin mazharı olup, bütün safahatında, mebahisinde, nizam ve intizam-ı aynesinde, İsmi hakem ve hakimin cilveleri olan Hikmeti kutsiyeyi ve Hikemiyatı Kur'aniyeyi ders veriyor. Mevzuu ve neticesi Hikmeti Kur'aniyedir. İkinci emare birinci ayet 1322 ederek makamı ebcedi ile Risale-i Nur müellifinin doğrudan doğruya ulûmu âliyeden başını kaldırıp Hikmeti Kur'aniyeye mütevecci olarak Hadimül Kur'an vaziyetini aldığı tarihtir ki, bir sene sonra İstanbul'a gitmiş manevi mücahadesine başlamış. İkinci ayet ise makamı cifrisi 1302 ederek Risale-i Nur müellifinin Kur'an dersini aldığı tarihe tam tamına tevafuk ile remzen Kur'anın bahir bir bürhanı olan Resailin Nura bakar. Üçüncü ayet ise 1338 olduğundan Hikmeti Kur'aniyeyi Avrupa hükemasına karşı parlak bir surette gösterebilen ve gösteren Risale-i Nur müellifi Darül Hikmetül İslamiyede hikmeti Kur'aniyeyi müdafa etmekle hatta İngiliz'in başpapazı sual ettiği ve 600 kelimeyle cevap istediği 6 sualine. Altı kelimeyle cevap vermekle beraber inzivaya girip bütün gayretiyle Kur'an'ın ilhamatından Risale-i Nur'un meselelerini iktibasa başladığı aynı tarihe tam tamına tevafukla remzen bakar. 13. ayet Sûre-i Ali İmran'da وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّ اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ 14. ayet Sûre-i Nisa'da لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ bu iki ayet bu asrada hususi bakarlar. Birincisinin meali gösteriyor ki, ehli i dalalet, müteşabihat-ı Kur'aniye'yi yanlış tevilat ile tahrifine ve şüpheleri çoğaltmasına çalıştığı bir zamanda, ilimde rüsuhu bulunan bir taife, o müteşabihat-ı Kur'aniye'nin hakiki tevillerini beyan edip ve iman ederek o şübehat izale eder. Bu külli mananın her asırda masadakları ve cüz'iyatları var. Harbi umumi vasıtasıyla, bin seneden beri Kur'an aleyhinde teraküm eden Avrupa itirazları ve evhamları, alemi İslam içinde yol bulup yayıldılar. O şübehatın bir kısmı fenni şeklini giydi, ortaya çıktı. Bu şübehatı ve itirazları, bu zamanda def eden, başta Risale-i Nur ve Şakirtleri göründüğünden, bu ayet bu asrada baktığından, Risale-i Nur ve Şakirtlerine remzen bakmakla beraber, Ulema-i müteahhirinin mezhebine göre illallah da vakfedilmez. O halde makamı cifriisi aynen innel insane leyatganın makamı gibi 1344 ederek resailin Nur ve şakirtlerinin meydanı mücahide imaneviyeye atılmaları tarihine tam tamına tevafukla onları da bu ayetin harimi kutsisinin içine alıyor. Hem Haşr'ın en kuvvetli ve parlak bir bürhanı olan 10. sözün etrafa yayılması tarihine ve Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu beyan eden 25. sözün ihtiharı hengamına hem innel insan ile adedine tam tamına tevafukla bakar. Eğer mezheb selef gibi illallah da vakf olsa, o halde er rasihun'deki şeddilrâ ra, iki râ sayılsa, 1360 küsür ederek, risaletin nur şakirtlerinin bundan 15-20 sene sonraki rasihane ve muhakkikane olan ilimlerine ve imanlarına remzen baktığı gibi, şeddeli ra asıl itibariyle bir lam bir ra sayılsa 1212 ederek bundan bir buçuk asır evvel, Mevlana Halit Zülcenaheyn'in Hindistan'dan getirdiği parlak bir ilm-i hakikat rusuğu ile o zaman da meydan alan tevilatı fasıdeyi ve şübehatı dağıtarak 100 senede 50 milyondan ziyade insanları dâire-i irşadına aldığı ve tenvir ettiği zamanın tarihine tam tamına tevafukla bakar. İkinci ayet olan Er-rasihune ilmi minhum şeddeli ra aslına nazaran bir lam bir ra sayılmak cihetiyle makamı ebcedisi 1344 etmekle her asra baktığı gibi bu asrada hususi remzen bakar ve ilmi hakikatta rasihane çalışan ve kuvvetli iman eden bir taifeye işaret eder ve çok ayetlerin ehemmiyetle gösterdikleri bu 1344'te risaletin Nur ve şaketlerinden daha ziyade bu vazifeyi müşkil şerait içinde sebatkârane yapan zahirde görülmüyor demek bu ayet onları dahi daire-i harimine hususi dahil ediyor